Akıma yani. akşam akıma geldik i̇şte meslek izler falan Hı -hı. Ben diyorum bu meslek izler Bir de yeni bölüm açsa insanlar mesela Hı -hı. E, insan olma bölümü, i̇şte, bir insani bölümü nasıl olur? Üniversite insan olmazdılar, insan gibi üniversitede insani bölümdeydi. Yani Hı -hı. Ticarete işte ticarete atılıyor ticarete atılır atılırlar, okurlar, şeyler yaparlar hayatlarında. Işte, Her şeyi çöpe. çok büyük problem insanları hayatını çok kapsıyor. Hı hı. İnsanlar da işte problem çözmek için para kazanıyorlar. Evet ee, kazançlar zaman hala bir boşluk oluyor. Ee, Bunu yapıyorum. Mesela kendimi korumak istiyorum. Çok para kazanmak istemiyorum. İşte para kazanmak için kendimi çok harcamak istemiyorum. Kendime zaman ayırmak istiyorum. Şimdi, bu noktada Çok elektriği alıyorum. Şimdi şöyle toparlayalım. Madem istersen, ee, bir kere bu sorgulama. Hı bir yerde ne zaman noktalanacak mı? Ölünce bitecek. Yani ben işte hayatımın belli bir zamanına kadar işte sorgulayacağım, sorgulama bitecek ve ondan sonra e, işte istediğim hayatı yaşayacağım gibi böyle çok net çizgiler yok. Aksine sorgulamayı bıraktığın zaman yani kaplanın kuyruğunu bıraktığın zaman kayma ihtimali, eleştirdiğin insanlara benzeme ihtimali çok yüksek. Şimdi bu sorgulamalar sırasında biz halden hale gireceğiz. Yani kimi zamanlar çok yoruluyoruz, çok bunalıyoruz. Çok karamsar cümleler de sarf ediyoruz. Ben sana kendimden örnek vereyim. İyi günler ileride anne şiirinin ben son birkaç mısrağını okuman Hüseyin Atlantsoy'un şiiridir bu. Ve son mısraları şöyle Ben mesela geçen ay bunu okudum ama yani gece yürüyüşü içinde bir istisna yaptım. Çünkü yıllardır yapmadığım bir şeyi yaptım. Çok daraldığım bir vakitte, çok bunaldığım bir vakitte o şeyin son satırını oldu Son satırı şu o şeyin. İyi günler yok anneanne. Anne. İyi günler yok. Kıyamet bize, kıyamet bize, kıyam et bize. Şimdi, şu anda onu okumuyorum. Ama şunu anlatacağım. Böyle zikzaklar yaşayacağız. Farklı renklere gireceğiz. Bu e, olmamalı. Niye oluyor? Sorusu çok düşündürmesin senin. Bu yolculuğun sırasında yanımdaki bir kitap kitaptaki bir cümleyi ben 1400 kilometre ötede öğrendim. O cümlede şuydu. Rilke'nin genç bir şaire mektuplar kitabından bir cümle. Genç bir şaire yazdığı mektuptaki bir cümle. Hayatın her şeyi yapmaya hakkı vardır. Özelleştirirsen bu cümleyi Allah'ın her şeyi yapmaya hakkı vardır. 2.3 nokta ama Allah zalim değildir. Her yaptığının bir hikmeti vardır ve her yaptığı iyi anlaşılırsa bizi geliştirir, bizi güzelleştirir, bizi yaklaştırır. Şöyle toparlayalım bunu, ben öyle toparladım. Allah'ın her, her şeyi yapmaya hakkı vardır ama insanın her şeyi yapmaya hakkı yoktur. Senin kaplanın kuyruğunu bırakmaya hakkın yok. Başka tarafa geçiyorum, daha derinleştiriyorum. Senin nihilist olmaya hakkın yok. Bunlar gerçek değil, doğru değil. Sonuçta şu anda yaşadığın sıkıntılar, sıkıntıların e, bereketini diyeyim ben sana. Yani bu bir ezbere bir cümle değil. E, i̇leriki günlerde çok fazlasıyla göreceksin. Ben hep şunu söylüyorum ya da çok söylemeye gayret ediyorum. Acılar yaşayabilirsin, çok e, karanlık yerlerden geçebilirsin. Ama bu acılar, bu sıkıntılar senin hissetme kabiliyetini arttırır. Acılarla geliştirilen bir hissetme yeteneği senin diğer insanlardan daha fazla mutluluğu, huzuru hissetmeni de sağlayacaktır. Ve ben klasik olarak kendi cümlemle toparlarsam, rahmet bazen bela atına biner de gelir. Bu, burada yaşamarak öğreniliyor. Yani tecrübe denilen şey miras kalmıyor. Kitaplardan öğrenilmiyor. Tecrübe edeceksin. Yani işte klasik olacak belki ama sırtından vurur. Bu tecrübe edilecektir. Aşık olacaksın, canın yanacak. Bunlar kitap, kitapları okumuş olabilirsin, ayrı. Ne bileyim, aç kalacaksın. Miden kazanacak, başka bir şey düşünemeyeceksin düşeceksin Ağrından sabaha kadar uy uyuyamayacaksın. Bunları yaşanacak. Ya, yani ufacık böyle başın sıkıştığında, eyvah bittim dersen, olmaz. Hayır, Diyeceksin hayır. ki abi oradan da konuşmak kolay. Evet. Her birimiz farklı şekillerde bunu yaşıyoruz. Bu noktada Allah Adil olduğu için kimseyi de kayırmıyor. Merak etme. Her halin kendine özgü artıları ve eksileri var. Örneğin sana göre radyo mikrofonu karşısında konuşmak hep artı özellikler taşıyor, görünebilir. Ama ben bir şovunuzun ödemediği bedeller ödüyorum bu mikrofon yüzünden. Ben de hayatımın kimi zamanlarında Allah kahretsin ya. Niye bir mikrofonu karşısındayım ben? Dediğim zamanlar oldu. Bunlarda sen de mi? Bunlarda sen yaşamadın? Kazancı da gittik. O kazançlarda ee, Ama de. kazanç demek ki artıları ve eksileri var her şeyin. Yani ben işte gülü istiyorum, diken kalsın yok. Şu dünya üzerinde sözün sözün uçucu olduğunu ve insanın ellerinin boş olduğunu, sözün hiçbir şeyi dolduramadığını, hiçbir şeyin yerini dolduramadığını bilen sayılı insanlardan biriyim. Yedi yılda da öğrendim ben bunu. Yedi yıl, yedi yıl. Her gün kenara 10 bin lira koyuyorum. Şu anda zengin biriydim yedi yıl içinde. Bunu mu bunu mu yaşamak istiyordun? Yani yedi yıl uğraşması ve öğrenen şey şu: Siz uçacaksınız. Gidiyor. Hadi diyeceksin ki abi şöyle tutuyorsun. Ya bir faydasını görmüyorsun. Söyleyeyim senin. Elbette faydaları ben yani öyle dışarıdan zannedildiği faydaları falan yok. O yüzden yani başka yerlere gözünü dikmek yerine kendi bulunduğun yere yoğunlaştırırım ben sana. Çıkış kapıları da kendi bulunduğun yerde. Yani çıkış kapıları başka yerde değil şu anda bulunduğun yerde. Yani göremiyorsan ya fettah diye dua et sürekli ya fettah ey kapılar açandı göremiyorum kapıları bana kapıları göster. Vallahi ya fettah manev kızım bana şey demişti ona da bir gün ben bunu demiştim. Akıl artık tükenmişti onda da düşünmek yetmiyordu düşünmek istemiyordu dedi ya fettah diye dolaş biraz ortalıkta. Birkaç bir soru geldi yanıma, baba dedi işe yaradı, maymuncuk gibi bir kelime bu ya petta. Açıyor kapıları. Benimle görüşebilirsin, tabii niye görüşemezsin? Ee, normal gündüz vakitlerinden birinde radyo adını söyle telefon numaranı bırakırsın. Bir şekilde görüşürüz, tamam mı? <gülüyor> Yani bu kadar hemen pes etme yani. Ya, pes ettiğin farkında Hayır bazı zamanlarda insanlar çok fazla yorulur, bunalır. Yorulduğun zaman konuşmamaya çalış, büyük laflar etmemeye çalış, negatif cümleler kurmamaya çalış. Allah'la dertleş. Allah'a, yani direkt Allah'la böyle diyaloglar kur, konuş. O zamanlarda biraz araba açıldı, önceden bana öyle geçti, biraz daha ...Yani öyle resmi bir tören havasında olmasın, yolda yürürken... biraz birazdan ağır geldi galiba. Ya bu ayakkabı bana biraz büyük geldi galiba, birazdan küçük olamaz mıydı falan, yani. Ha. Nasıl Teşekkürler Adem, sana da, hadi kolay gelsin. Aydın ya! Bak, nasihat verdin değil mi? Verebiliyor muyum demek ki. Gelsemin Hanım merhabalar, hayırlı geceler. İyi geceler efendim. Buyurunuz. Nasılsınız? Hamdolsun, sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çanakkale Çanlı'nı arıyorum. He. Tanıdınız mı bilmiyorum. Mektubunu aldın mı? Evet. Bir kadar görüşmüştük. He. Yasemin Özel. Hatırlarsanız. Hatırladım. Adını sormayı unutmuştum değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Güldüm beraber o geceliğin işte. Ha, peki. Hmm. Şimdi Bizler, kelimeler böyle geliyor geliyor gidiyor yani ne konuşacağım bile. Olur ediyoruz. sakin şimdi sakin. Bayan'dan kre... beri de bekliyorum sizi. Yani <gülüyor> Burada şey... evliya falan oldum. Yani, evliya yaptık senin. <gülüyor> evet. Ee, i̇kinci bayan evliya mı? Sırabiya Sultan'dan sonra. <gülüyor> Yasemin. Yani şu paniği bir kere yaşamaya gerek yok. işte, bir radyoda canlı yayına katılıyoruz. Ne olacak? Katılıyoruz. Bir şey olduğu yok. Bir... Ee, arkadaşların selamını veriyorum size. Onlar söylemişler Fatma Zehra ve Yasemin burun. Hı hı. Ee, ve Zehra'nın şeyi vardı. Size vermiş olduğu notları. Hı hı. Onları göndermesini istiyor. Tamam, onları geri göndereceğim. Demek kitap istiyor herhalde yani. Bir de mektup istiyor herhalde. <gülüyor> yani bu noktada da sabıkan belli. İstersen <gülüyor> sabıkamı deşme, beni rezil etme. Ben anladım ama. Bu meseleyi kapatalım isterse. Hissetmek konusunda bir şeyler söyleyecektim. Hı -hı. Birkaç cümle. Tamam. Ee, bugün şey okudum. Nuri Bağlanma adlı kitabını. Hı -hı. Geçenlerde buldum. Ya bir ay önce buldum bu kitabı. Dolaptaydı. Eski bir kitap. Babamınmış. Hı -hı. Evin içinde çığlık attım böyle koştur koştur. Orjinal bir parça. Kimse de olmuyormuş diye buldum gibi. <gülüyor> sabahleyin işte okula arkadaşlara falan koşturdum bir şey buldum bir şey buldum ne buldum sırada çantamı falan açtılar İşte bağlanmayı buldum Nur abinin kitabını buldum falan <gülüyor> ee, ondan bir şey okudum bugün ee, çağdaş insanların e, unuttuğu şey yanlış hissedemedikleri için ee, aşık olamadıkları için yani gerçekleştirememdikleri için belki de. Yani e, bilmiyorum belki birbirine böyle bir sözü vardı. Ben de çok silik kaldı ama ben öfkesi ve aşk olmayan insanlardan korkulması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bir insanın hem erkek hem aşk olmadı. Yani bu e, bir insanın netleşmesi noktasında, kendini bulması noktasında çok önemli göstergeler diye geliyor bana. Ben mesela işte bu programda kimi zaman hiç çoğu zaman aşk şarkıları çalıyorum. Hep şu umutla çalıyorum. Hani çok daha evrensel değerlerden bahsediyorum işte insanların hissetme kabiliyeti, kabiliyeti artsın, buna vesile olsun diye. Bu pek yeterli olmuyor. Bari en azından son umut olarak yani son umut olarak aşk şarkıları açalım. Belki bu vesileyle biraz böyle hareketlenirler. Biraz hissederler. Hissetme kabiliyetleri artar. Öyle oluyor zaten. Ondan sonra diye. Umudumuz bu. En son umudumuz bu. Ee, çünkü hissedemeyen bir insan belki çok iyi konuşabilir. Çok iyi yazılar yazabilir. Bana çok da yeterli gibi gelmiyor. Zaten o insanda yeterli olmayacaktır. Bu. Aksaklık vardır bacağında. Yürüyemez hani Hı -hı. tam bir anlamda Duramaz. Yaltlar bir tarafa çeker. Evet. Hı -hı. Aksar rahat olamaz yani. Yani o yüzden mesela işte az önce Adem'le de konuşurken onun için de söylenebilir bu, senin için de söylenebilir, her insan için söylenebilir bu. Yani bir şeylere yetişmek isteriz, ya, çoğaltmak isteriz. Ya az şey biliyorum, az kitap okudum. Ya çok kitap okumam lazım. Ya, bu bence. Bizi yanıtlamadı, Moralimizi bozmamalı. Çünkü çok kitap okumak değil mesela. Ee, aksine çok fazla hissedebilmek. Evet. Yani o kadar çok insan var ki çok okuyor. Ama okuduklarını kaçta kaçını hissedebiliyor. Evet benim bir arkadaşım var. Arka sıramda oturuyor. Onu sürekli uyarıyorum. Ve, ve eline aldığı kitabı. Beni görünce gülmeye başlıyor. <gülüyor> ya işte bilmem ne yapmanın yolları. Şunu öğrenmenin bilmem neleri. Sürekli ama sürekli yani bu yıl 16'yı geçip kitap okumuştur eminim hı hı. öyle bir şeyler söylüyor zaten. Fakat en ufak bir durumda yıkılacak hale geliyor. İş veriyor. tutmuyor. Hı hı. Geçenlerde başladı ağlamaya. Ya dedim Hatice sen okuyorsun. Belki <gülüyor> dinliyordur beni. Çok okuyorsun. Hadi kullan. Hı hı. Ben yani 5-6 kitabı bitiremiyorum. Yani. Şey gibi ya. E hiç yol tecrübesi olmayan, yolculuk tecrübesi olmayan ama bir sürü yol haritası incelemiş okumuş bir insan gibi. Evet. Bu yüzden biraz tecrübenin altına çizmek durumundayız. Evet. Yani e, bu söylediğim genel için çok geçerli olmayabilir. Çünkü şu anda dinleyenler içerisinde e, kitap okumamaya mazeret arayanlar var. Bu söylediklerim onlar için mazeret değil. Yani kesinlikle mazeret değil. Kimi, ben kimi insanlardan bahsediyorum. Kim insanların e, okumayı çok fazla önemsip yaşamayı önemsemediklerini bulutlamak için söylediğim bunları. Evet. Yoksa istikrarlı bir biçimde ama bir tavazı bir biçimde okumak gerekiyor. Sonucunda ne acıyı ne de aşkı yani kitaplardan tam olarak öğrenim diyoruz. Yani şu şöyle oluyor diyor ama içine girmedikçe onda kaybolmadıkça bilinmiyor bir de şu var yani, iki yer Allah'a insanı çok yakın olduğu yerdir ve iki yer insanın çok kayabileceği yerdir, ayaklarını kayabileceği. Bir, çok aciz olduğu anlar, yani bu anlarda tam teslimiyet de olabilir, isyan da olabilir. Bir de bir insanın çok mutlu olduğu anlar. Teşekkür ederim Allah'ın diye çığlıklar da atabilir. Ben neymişim ya diye bağırabilirim. Küçük dağları ben Ama bu iki yer çok yakındır. Allah'a çok yakın şimdi bunun ortasında sürekli dolanan yani orta yerde sürekli dolanan e, birilerinin ne kadar uzak olduğu nelere çok şey, ne kadar uzak olduğu da şu anda yaşayan insanların kendi varlıklarıyla tasdik edebilecekleri bir haldir herhalde. Ben teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür Hı. ederiz. Yaptıklarınızdan da, da arkadaşlar bir şey söylemişlerdi. Ya biraz böyle değişiyoruz zamanla herhalde. Hı. Çok mutlu olduğumuz bir olay oldu. Aslında yazılı bir yazıl. Yazıldan sonuç beni fazla mutlu etmektedir. Bu aradaki değişiklik mutlu etmesi. Edebiyat Hı. hocamız bir kompozisyon yazısı oldu. İşte yazıldan üç kişi beş almış. Hı. Gerisi baya durumlar fazla iyi değil. Hı. Bu da Zehra Yasemin ve ben, ben <gülüyor> yani hoca diyor, ortaokuldaki yazılarınızı görüyorum, biz şu andakilerini görün diyor, bayağı değişiklik var, ben bakıyorum arkadaşlara, kime borçluyuz bunu diyorum, yani bize değişikliğe iten kim, çok, çok farklı, oldum. farklı olduk yani, buna inanıyorum, size çok teşekkür ediyorum bu konuda. Estağfurullah, yani ben bu noktada olabileceğim çok fazla şey vesile olmaktır. Aylar öncesinde yoksa haftalar öncesinde bir arkadaşlar öğrenmiştim, balık keserken bana işte şey diyordu, başörtüsü sorununu da istikardım, böyle şeber yapmıştım, ha -ha. o halde aynı kendim aklıma ya ben de bunu yapmıyordum falan diyorum. Ee, şey ya hakkıyla istemek lazım, şimdi hakkıyla isteyen vesileleri de idarelendiriyor. Sonuçta bunlar birer araç. Yani arayan buluyor, evet. isteyene veriliyor burada gerçekten istemek, yani aşkla istemek lazım. İstiyor gibi yapmak değil. İstiyor gibi yapanların zaten sürekli gündemleri değişiyor. O yüzden yani senin söylediğin şöyle bir hemen pekiştirecek bir örnek söyleyeyim. Konya'dan daha işte bu hafta gelen mektubunun içerisinde vardı. Arzu'nun, Arzu, Arzu belki bir mektubu vardı. O da benzer bir şey söylüyordu. Kompozisyonda en iyi not aldığından bahsediyordu ve işte müdürün müdürlerinin ortasında edebiyat öpmeyi kendisine övdüğünden bahsediyordu. Şimdi burada siz okuma gayretinde olan insanlarsınız. Yani vesileler okumaya çalışıyoruz. vesile vesiledir. Onun sınırları Benim sınırlarım bellidir. Siz okuma gayreti içinde olduğu zaman okuyabiliyorsunuz. Ve bu doğal olarak tut, yani işlerinizde de yansıyor. Yani işinize aşk baştırıyorsunuz. Aşk lekesi iyi lekedir ya. Aşkı yazıyorum zaten, <gülüyor> kağıtlara yani ilgisi olmayan bir konuda, hocanın herhalde ilgisini çekiyor. <gülüyor> Değişik bir şey diyor, öbür, değişiklik var diyorlar, arkadaşının yazılarına en yüksek nasıl bu arada tabii vela aldı. Öbürü <gülüyor> <gülüyor> değişiklik var diyor, Yani öbür <gülüyor> şeylere nazaran diyor, soru soruluyor falan, o, o şeyde. Ama can, çünkü aşk olan şey canlıdır ya, işte az önce, yani önce dedim, ilk saat önce şeyden bahsediyordum, kelimelere birer kadavra, birer ceset olduğundan. Çünkü bunların ruhu yok, aşk yok bunlar. Bunlar canlı değil. Yani bu kelimeler hissedilerek yazılmamış, hissedilerek konuşulmuyor. Yani şöyle örneğini söyleyeyim sana, diyelim Türkiye üzerine tahlil yapıyor bir akademisyen. Çok ciddi şeyler söylüyor. Ben merak ediyorum yani bu yazdığım ne kadar hissediyor bu adam? O sancıyı ne kadar duyabiliyor? O sancıyı gerçekten bu kadar duyabilen bir insan diye cümleler kuruyorum. Şimdi hissederken... Şimdi hissederek yazmadığınız zaman onun bir faydasını görmüyorsunuz zaten. Yani kendini gösteremiyoruz zaten. Boşluk kalıyor sadece. Hayata geçmemiş, ceset gibi <gülüyor> dediğiniz gibi yani iskelet başka bir şey değil. Yani. O yüzden işte Allah, mortla bekçi olanlardan değil de... ...dışarıda şarkılar söyleyerek yürüyenlerden nesim edersin. Tabii. Peki teşekkür ederim. İyi geceler. Arkadaşlar. Dostların selamı var. Bunu da iletmeyi söylediler akşam görüştüğüm dostlarım. Peki. İyi geceler. Çok sağolsun. Ben de ben de selam ediyorum onlara. Sağ olsunlar. Şakir'in yanında bir evliya da var. Beklemekten sabretmekten evliyam. Fatma Hanım merhabalar. İyi geceler. Hayır geceler selamlar. Ali selam. Maşallah, herkes halim bir su. İyiyim ben. Tamam. Ne Siz de iyisiniz. Ben iyiyim. Niçin? Siz böyle dertlis oldunuz falan herkese dertlisiniz. Ben burada yürek ağrıyım ağabeyim Mahmudiyar. Biliyor musunuz? Ben rahatsıyım. Kendi yani, rahatsız. Sizin ne bir terapi ihtiyacınız var. <gülüyor> ben burada sosyal terapi yapıyorum size. Buyurun. Ben, ben, ben çıkamadım ama. He. Ya... Bir, sesinizi biraz yükseltir misiniz? Tamam. Ha. Sadece ben duymayın, dinleyiciler. Tamam. tamam. Bir soru açıyordunuz. Düzgünsünüz, bir şeyin hakkını veremediniz. Hı evet. Daha somutlaştıracak mısın? Ben yani, öğrendim. Hı uh hı. -huh. Nefis bitiyor. evet. Yani Hayat başlıyor. Evet, Tek Hayatla bekliyorum. bekliyorum. Yani mehtiler az önce geçti. Mehtiler otobüsü geçti az önce. Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok bekleyerek geçiyorum. O beklemek. Iyi. Biliyorsunuz, evet, bildiğiniz, evet. bildiğiniz şeyleri söylemeyeyim ben, evet. ama bazen insan bildiği şeyleri başkasının söylemesini ister, evet. başkasının bunları ifşa etmesini ister, bunu da biliyorum ya. Yani isimlerin tarafı, başlarken lanikler yağdırarak başlamış. Yani herhalde İstanbul'un İstanbul'dan kaynaklanmış. Şehir hangi şehir? Zonguldak. Zonguldak'tan şu anda? Aha. Evet. İstanbul'da intibak edemem bir anda onun saygısı vardı ve e, hep bir yüzü bir olarak gördü. Düşünce evet. uzakta bize görünüyor. Hayır, ben... Söyleyebilirim birincisi. Ee, Allah bazen böyle bazen ne çok yaz, zilç oluyor, nefes bitti şeklinde. Yani ya da insanın bütün işte sığındığı sığınakları yerle bir ediyor. Ve insanın panik duygusunu yaşıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Ben bittim artık. Yani bizlerinin bağını çözüldüğünü hissediyor. Şimdi Burada, herhalde ilk önce şundan bahsedebilir, ee, hani Klasik şey vardır işte, taklidi iman, tahkiki iman... ...ve işte tahkik ehli olmaya çalışan, işte, araştırmaya, düşünmeye çalışan insanlar... ...kimi zamanlar böyle çok ciddi anlamda karamsarlığa kapılıp... ...taklidi iman sahiplerine, işte, annelerine, babalarına... Özenmeye çalışıyor. Onlar ne kadar mutlak, onların benim gibi dertleri falan yok. Derlerler. Bunun yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya da bilmeyenler varsa uyanmış olalım. Ee, şu var yani insan belalar yardımıyla uyanır. Yani uyanmak, işte, ki beladerini seçti. Işte bir tokat bir yumruk, bir soğuk su, bir sıcak su. Elbette birden uyanmak boş değil bir. insan şok olur, panik duygusu yaşar. korkar. kalp. Ama öldükten sonra uyanmaktan çok daha iyi bir şey bu. Çünkü öldükten sonra uyandığında yapacak hiçbir şeyiniz yok. Yani keşke toprak olsaydım. Demek söz konusu. Ee, ama bu noktada bir avantajımız bu. Yani unutma gereken şu ben dünyadayken uyanıyorum. Uyandırıyor beni. Helal hala. Bir de bizim bu kadar çok e, panik yapmamızın nedeni... E, ...ihtimalleri Allah'tan daha üst sıraya koymak. Yani bir sürü acaba ne oluyor? Acaba ne olacak? Acaba ne olacak? Ya, tamam. Dikkat edin, ihtimaller daha yukarıda duruyor. Ben bundan aylar önce Şeyh Galib'in iki mısrağını okumuştum. Bu da şuydu. Eee... İhtimallerin esaretinden kurtulmuştu, devamını belki mesela hatırlamıyorum ama bu cümleyi çok iyi hatırlıyorum. İhtimallerin esaretinden kurtulmuştu, şimdi bu esaretten kurtulmak gerekiyor. Şimdi bundan kurtulmak nasıl olur? Çok yani böyle hap şeyler söyleyemeyeceğim, kendi yaşadıklarından hareketli değerli toplu bir şeyler sunmaya çalışıyorum o da şudur. İşte az önce Atasöy Müştüoğlu'nun yarısının son cümlesi vardı. Hakkıyla isteyenlere, istedikleri verilecektir. Şimdi bekleyenlere, bir şey verilmiyor. Onların bahtına ne çıkarsa. Onlar ihtimallerin kucağına bırakılmış. Onlar ihtimallerin kulları. Ama hakkıyla isteyenlere, istedikleri veriliyor. Hakkıyla isteyenlere. Ne istiyorsunuz? Klasik... ...aygınlar yapabiliriz. Sevap mı, günah mı? Ne istiyorsunuz? Malumat, furuş mu? Gerçekten işte bilgi götüren bilgiyi mi? Ne istiyorsunuz? Aşkı, sadakati mi? Korkaklığı mı? Ne istiyorsunuz? İhaneti mi? Ne istiyorsunuz? Şimdi bir kere ne istediğin benim belirlemem mi? Ben ne istiyorum? Ben konuşmak istiyordum ve şu anda 7 yılda konuşuyorum. Bunu gerçekten istiyorum. Çünkü ben yıllarca konuşmadım. Yıllarca konuşmamış bir olarak konuşmak istiyorum yani Fatma ne istiyor? Bana klasik şeyler söyle Ben huzurlu bir yaşam istiyorum. Tegereti dinleyeceksin, tegereti izleyeceksin. O <gülüyor> da sana böyle cevap verir. Evet. bir parantez açayım sana. Ben doğduğum yere gittiğimde, ki yıllar önce oradayken ben, e, senin anlattığın haldeydim. Yani o hayata katılamıyordum. Elhadaydım, müştlanmıştım. Onlar gibi oynayamıyordum. Onların yaptığı becerediklerini beceremiyordum. Ama becermek de istemiyordum. Böyle bir şey de vardı. Gerçi o şöyle bir soru da vardı. Yani beceremediğim için mi istiyorum, istemiyorum yoksa ist İstemediğim için mi beceremiyorum? Bu defa gittiğimde... ...Aramızda bir sınır var. Ve... E, ...Siz onları tasdik etmediğinizde... ...Yani onlara bağlanınızı sunmadığınızda... ...Daha fazla kabalaşır Toplum. Çevre. Feodalite. <gülüyor> Bu noktada şekli farklılıklar bile bir isyandır onlar için. Emelsin Boyun eğdirmeye çalışıyor Çalışırlar evet. Ve bir arenaydı Belki çok abartılı bir ifade ama <gülüyor> Elhamdülillah e, Gururum Çok fazla kabardı diyebilirim Çünkü Dinçtim e, Çünkü gerçekten Aşkla istediğim şeyler Olduğunu gördüm hayatımda Yani taşıdığım şeylerin birçoğunun benim aşk istediğim şeyler oldu olduğunu, e, olduğunu gördüm yani sabit dostlarım olduğunu gördüm orada beni yalnız bırakmadılar e, hiç ummadığım cümleler kurdum hiç ummadığım espriler yaptım işime yarayan e, beni koruyan beni savunan ve bu noktada şeyi gördüm yani niceliğin gerçekten hiçbir işe yaramadığını ...Nasıl ezilebildiğini, yani kendi varlığımla görebildim. Kendi yaşadıklarımla görebildim. Burada Tarık bin Ziyad'ı... ...hatırlamak lazım. Kesinlikle hatırlamak lazım. Bu gemilerini yakan adam. Gemilerini yakan adam ben Çünkü gemilerini yaktığınızda... ...artık... Arkaya bakmıyorsunuz, gemilere bakmıyorsunuz. Yoksa bir arkaya bak, bir ileri bak, bir arkaya bak, bir ileri bak. Ee, arkaya bir ileri bakmaktan yürüyemiyorsun zaten. Sen dikkat edersen beklemede olduğun beklemede çünkü yürüyemezsin, bir arkaya bir ileri bakıyorsun. Yani ben başka da söyledim bunu, mazi bir bataklık geçmekte fayda var çünkü ne kadar e, iyi anıların olsun da ne kadar kötü hatıraların olsun da değiştiremezsin. Bir müzeye de benzetilebilir. Ziyaret edebilirsin, ama eninde orada yaşayamaz Eninde sonra derler ki, ziyaretler falan yaptı lütfen dışarı çıkın. O yüzden önümüze bakalım. O yüzden işimize bakalım. bildiklerinden mesul olduğunu göz önünde bulundurursak ben her şeyi fark etmekle her şeyi bilmekle mesul değil. Bu bir. Ee, Bugün kadar fark edemedim diye kendimi iyi bitirmeme gerekiyor. Ya Rab, elimde tut diye dua ederim. Ya Rab, görme güzel şeyler. Layık ile muhatap tut diye dua ederim. Gördüm o zaman. Yani orada görme kabiliyetimin arttı. söyleyelim ya, asır şu dünya dediğin şey asır süresinden başka bir şey değil. Yani insan her zaman asır süresinin kapısına gelecektir. Yani o yüzden her şeyi fark edemeyeceksin zaten, o yüzden hep bir pişmanlık olacak. Her şeyi layıkıyla yerine getiremeyeceksin, Bu yüzden hep bir pişmanlık olacak. Yani bak, Vilken'in sözünü hatırlarsın, yani hayatın her şeyi yapmaya hakkı var, ama senin her şey yapmaya hakkın yok. Yani sen hakkını veremezsin. Yani, sana verilenler, hak ettiğin için değil zaten. Bunları bence yerlere oturmamız lazım. Yani diyelim, bana ben bu sesi bir şey yaparak hak etmedim. Kimileriniz bu sesi çok seviyor ama bilmiyorum, ben, ben bu sesi bir şey yapmadım. Hak etmedim ben bu bir lütuf, bu bir rahmet, bu bir nimet. Şimdi, ben bunun bedeni ödeyemem. Ha, bedeni ödeyemezsen yan gel yat değil. Bu yüzden zaten sürekli boyun bitmek gerekiyor. Ve şu belki sonsuz olarak söylenebilir, İnsanları memnun etmek çok zor, ama Allah'ı memnun etmek çok kolay. Bazen şöyle duruyorsun, bakıyorsun, teşekkür ederim diyorsun, memnun oluyor. Yani o samimiyeti, o taşımak ve esaselerden uzak durarak. Şimdi o samimiyeti ve o gayreti taşımadığımızda, kendimizi küçük gördüğümüzde, ki bunlar uç noktalar, yani kibirin kibir ne kadar kötüyse kendimizi küçük görmekte o kadar kötüdür. Ben hep şunu söylüyorum, kendinizi yani mi kendinizi ciddiye alın, bunlar farklı şeyler. Samimiyet ve gayret olmadığı zaman işte ya ihtimallerin esiri oluyorsun ya vesveselerin esiri oluyorsun. Gel biz işimize bakalım. Ya bunu yapacağım ne olacak? Acaba şöyle olacak mı? Acaba eğer kırıklığına uğrar mı? Ben yarını bilmem. Ben gaybı bilmem. Peygamber Ekber gaybı bilmiyordu. Dikkatinizi çekerim. İşine bakıyorum. Şu anda ne yapmam lazım? Şu an ilanı aşk mı etmen lazım? Git et. Bugün kişinin yarına bırakmadım. <gülüyor> Gel, yarın seni ilgilendirmiyor. bazı bir şekilde değil bir şekilde. Onu da gerek yok. Şu an ilgilendirir ölsek. Şey. değerli sen şu anını hep ağlayarak yeşiriyorsan ne yapacaksın? Tamam yani şu an için insan ağlaması da gerekiyor ama hep ağlaması gerekmiyor. Şimdi bakalım. ...hiçbir şey diyemiyorsan ya affet da ...sana o kapıları gösteririm... ...geçiş kapılarını gösteririm... ...bu kadar nasihat etsem... <gülüyor> ...yürek abi iş başında... herkese lazım olanı Hı. ulaştırıyor. Nerede olursa olsun. Ama bu artık benim için ben yani çok Yani Ama dikkat et. Şimdi, bu ihtiyacını farklı vesilelerle de o karşıda. Evet, nokta da e, tekrar vesveselenmeye <gülüyor> gerekiyor. Teşekkür ederiz Saat 3:07. Şimdiki telefon bağlantısından sonra bir şarkı dinleyeceğiz. Biraz telefonlarınızdan uzak kalmanızı rica ediyorum. Yorumumunuz. Zeynep Hanım merhabalar, hayırlı geceler. Ben. Buyurunuz. Yani sesiniz az geliyor. Bir an sonra geçecek inşallah o evet. evet. Anı duyamıyoruz. Bob falan mı dinletiyorsunuz? Kulaklıktan mı? Evet. Yani yeteri kadar gelmiyor. Daha bursun, gelmiyor. Çok az geliyor şimdi. demiyoruz? nedir inlettiğiniz? Şu şöyle? Biraz daha fazla duyuyoruz, <gülüyor> Nedir, yani nefes Gibi. bir. Ne telkadan? Hı hı. Nasıl tiyatroya bir şans. Hı hı. Bizimdeki problem Hı hı. Hı hı. Bir şey Hı şey, şey, şey, şey mi okuyacak? Kardeşime Hayır ben... Yok, çok teşekkür. Ben severim böyle şeyleri. Bunlar benim için insani belgeler. O yüzden... Niye evleniyorsunuz işte? Evlenmiyor musunuz? Bir yardımcınız olacak. Koştur oraya, koştur buraya. Onlarla, o, o onlarla uğraşacak, siz uğraşmayacaksınız. <gülüyor> Size boboz şiir yazmaya vakit kalacak.